Cuma gününün duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah en büyüktür. Büyüklüğün ve azametin sahibidir. Gücün ve izzetin son haddidir. Yağmurun ve rahmetin velisi, dünya ve ahiretin meliki, Rab sayılanların Rabbi, sebeplerin müsebbibidir. Zorluların en zorlusudur. Gizlilikleri açığa çıkaran, Sırları ve yazgıdaki her şeyi açığa çıkaran, hakimiyeti büyük, cezalandırması şiddetli olandır. Dilediğine karşı lütufkardır. Her şeyden önce ve her şeyden sonra en büyük olan O'dur. İlah olarak ancak O vardır. Kalpler ona boyun eğer, işler hakkında ondan başkası hüküm veremez. Ondan başkası kaderleri düzenleyemez. Onsuz hiçbir şey tamam olmaz. Kudretlidir, halimdir, lütfeden, cömert olandır, eksiklikten münezzeh ve âlâdır. Onun şanı ne yücedir, cezalandırması ne şiddetlidir. Yaratılmışların hepsi onu tesbih eder, ondan sakınır ve ona boyun büküp yalvarırlar. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır, her şeyin sayısını bilir. Hayrın hepsini, Bismillah ile, Allah'ın ismiyle. Kötülüğün hepsini de euzu billah ile Allah'a sığınarak karşıladım. Her korkuyu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Her üzüntü ve kederi maşallah. Allah'ın dilediği olur. Her bir günahı estağfirullah. Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Her belayı innalillah. Allah'tan geldik. Her nimeti elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Her bolluğu eşşükrülillah Allah'a şükür, her şaşılacak işi Subhanallah Allah'ı tesbih ederim. Her sıkıntıyı, hasbiyallah, Allah bana yeter, her bir kaza ve kaderi, tevekkeltü alallah, Allah'a güvendim. Her taat ve isyanı, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Sözleriyle karşıladım.